Ooh. Mm -hmm. Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Teknik masada arkadaşım Ömer Şahin programa destek oluyor. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa tanrısal bir sesle başladık. Bu ezgi 2002'de yayınlanan Suren Asadurya'nın Bir Ömür Sadece albümünde yer alıyordu. Turnalar. Çin, Japon, Kore gibi uzak doğu kültürlerinde ölümsüzlük anlamına gelen e, turna figürü üzerine yakınmış bir ezgiydi. E, doğu toplumlarının söylencelerinde ve sanatlarında yaygın olarak kullanılan turna motifi tarih içerisinde insan göçleriyle batıya da taşınmış. E, Birçok doğu mitinde turna figürü gök tanrı ile ilişkilendirilmiş. Ölümden sonra gökyüzüne yükselen ruhun burada turna suretine büründüğüne ve bu surette gökyüzünde süzüldüğüne inanılmıştır ve Anadolu söylencilerinde de turna ölümsüzlüğü simgelemektedir. Turna figürü türkülerimizde de sık sık bulunmuştur. İşte Pir Sultan Abdal'dan Dadaloğlu'na, Hayali'den Erzurumlu Emrah'a birçok ozan türkülerinde turnalara yer vermiştir. Bu türkülerde turnalar genelde dertleşilen ya da haber getiren karakterler olarak karşımıza e, çıkıyor. Günümüzde de Anadolu'da turnanın bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. E, gelinlerin saçlarına turna e, teli takılması da bu sebeptendir. Turna uçarken bir tarlaya konarsa bu o tarlaya bereket e, geleceğinin müjde, e, müjdecisidir. Bugün programı az önce dinlediğimiz Ezgi'nin yorumcusunu, dünyaca bilinen bir duduk ustasını konuk ediyorum. Sevgili arkadaşım Süren Asaduryan, onunla muhabbet edeceğiz ve işte yapıtlarından örnekler dinleteceğiz. Hoş geldin Suren. Hoş bulduk. Ee, Ermenistan'da yaşıyorsun ama yaklaşık 25 seneden beri sık sık Türkiye'ye geliyorsun İstersen hani, müzik yaşamından bahsederek e, muhabbete başlayalım Ne zaman müzikle ve hani, özellikle Duduk'la tanıştın? Seve seve <gülüyor> Duduk başladım On, yaşından, 17 yaşından <gülüyor> 17 yaşından başladım Duduk Sabab'ı çok sevdim <gülüyor> Sabahlı benim usta oldu Vaceo Sepihan. <gülüyor> Ama maalesef az gördüm bu adama. Öyle mi? Erken, elli yaşta olmuş. Hmm, genç yaşta dönmüş. Genç ha. Aslında elli yaş bir parçası var. Hı -hı. Onun için yazmışlar. Çok güzel. Onun e, cinazı, ruh günü Hı -hı. yazmışlar o parça. Hala yaşıyor o parça ve yaşıyor çok yaşıyor. İse i̇şte ben Duduk böyle genç, 17 yaşındaydım başladım ama iyi bir eğitim aldım iyi bir ustanın yanında az Yetiştim. oldum ama sistemin uflamak sistemin teknik sistemin hepsi Hı -hı. çok iyi aldım başından ve öyle seve seve çalmaktan çalmaktan zevk alıyorsun peki şey müzik eğitimi aldın mı süren yoksa müzik eğitim aldım ciddi bir muzisyen olmaktan akademik <gülüyor> eğitim aldın mı yani onu aldın aldım aldım Hı -hı. ama heykel e, heykelle de uğraştın diye ben böyle, okulu duymuştum. bitirmaktan sonra bizim Ermenistan'da şey var e, e, sanat Hı -hı. Ve Hekel Teras Üniversitesi'de orada bitirdim. Hı -hı. Ama e, o zaman da artık müzisyen olarak Hı -hı. orada yürüdüm. Erevan'da ismin olarak bir müzisyen Hı -hı. oldum. İşte o üniversitede bitirdiğimden hiç uğraşmadım. Hı -hı. Pek fazla Peki. girmedim bu işlere. Aylan'da Ailemde... kaldım. Ailende müzisyen hepsi var hep müzisyen. Kardeşi müzisyen, kız kardeşi müzisyen. Baba anne müzisyen değil ama hı hı. böyle biz aile müzisyeniz. Süper. Şey, peki biraz da duduktan bahsedebilir miyiz? Yani nasıl bir çalgıdır duduk? Nasıl üretilir? Yani duduk ne anlama gelir en başta? Yani niye duduk denmiş bu çalgıya? Tarihsel bir şey duduk, var mı? Duduk duduk işte geliyor dudak. Hı hı. Eski Ermeni yani parpar dilden gelen bir di dil, dudak da, de şırtung demek, hı hı. nefes demek. Hı hı. Rusya'dan yani Slavon dilinden gelen nefes demek. Hı hı. Ya bu lafın herkes kullanıyor. Türkiye'den herkes evet. bu lafın bilinen bir laf yani <gülüyor> o instrumentin isminde. Hı hı. Düzgün onun yürüyor. Yani nefes ve dudak evet. olarak duduk diyorlar onun. Çok eski tarihlerden beri bilinen bir çalgı değil mi? Hatta çok nefesli eski. çalgıların atası falan da diyen var evet, bu da. Evet, evet. O kadar evet. eski bir... Muhtan, yani hı. insanlık başlamaktan o instrument çok eski bir instrument. Hı. Nefesli instrumentlerin atası sayılıyor. Ama kendine çok zor bir instrument. Yani bu kalitede bu instrumentin Gerçek kullanmak işte çok emek istiyor Doğru. ve e, o muzi sende kim onun kullanıyor? Özel yaşamak istiyor yani Sonuçta bir oktavlık bir ses dizinine sahip ama inanılmaz şeyler yapılabiliyor. Evet, bir o bir elde değil mi? O duduktan değil artık. Her dudukçu farklı çalıyor o enstrümanı. <gülüyor> Anladım. Herkesin yani, çalmak tekniği yani çıkartmak sesi sistemi düşünmek değil. farklı. <gülüyor> yani o kaliteye çalmak için düşünmek gerekiyor, yaşamak gerekiyor. Yani muzisyen olmak lazım. Anladım. Yani dudukta sanatçısını seçiyor yani sanatçı duduğu seçiyor ama değil mi? Dudukta sanatçısın kimin elinde olduğuna bağlı olarak Bütün muhakkak. yeteneklerini ortaya koyuyor dudukta. Evet anladım. Peki eğitimi ne durumda abi? Yani Ermenistan'da Duduk eğitimi var, güncel mi? Yani bizim zamanlarda zor oldu Hı. Ama... ama şu anda baya geniş, konservatoryalar, okullar işte Hı. teknik üniversiteler falan filan. Böyle baya ciddi eğitim var Ermenistan'da. İlk gençler var mı da Ay 26'sında. ...konsertte benim gençler olacaklar. Evet, Pulbakırköy'deki, ondan ha, da söz edeceğiz. Evet. Baya iyi muzisyonlar olmuşlar çok artık. Iyi, çok iyi. <gülüyor> İstersen şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Bu 2002'de senin Türkiye'de yayınladığın bir ömür sadece albümünden bir muş ezgisi sürmeli. Sonra yine muhabbete devam seve edelim. Seve seve, seve seve canım. Şimdi hani duduk dinleyenlerde inanılmaz güzel duygular uyandırıyor. Hatta sen bir söyleşide bu çalgıyı Tanrı'nın dili olarak değerlendiriyorsun. Okumuştum hatırlıyorum. Sen duduk çalarken neler hissediyorsun abi? Yani başka bir şey olsa gerek herhalde dinlemekten öte çalmak. Ay ne, ne, ne zor ne zor zor. <gülüyor> evet duduk çalmaktan her şeyi hissediyorsun Hı -hı. bu dünyada yaşayan insanların Hı -hı. derdin güzel günlerin evet. onların içinde girmek onlara Hı -hı. anlatmak işte muhakkak o hayatın girmezsin ki bu ıı, kaliteye gelersin ki evet. insanlara cevap verersin doğdurarsın bu da böyle bir evet Hüzün, hüzünlü bir çalgı ama onun acısını yaşamadan herhalde çalmak. Evet. Kolay bu. olması gerek değil mi abi? Huzundu da çalabilirsin. Orada tabi, eşeli de ya. çalabilirsin. Dilliyen dilliyen insana çok bağlı. Evet. Kimin karşısında çalıyorsun? Kim ne kadar anlıyor? Hı. Ve müzisyen olarak o instrumentin o gün ne kadar senin şeyin var. Karşı duygu. insana du, du, duygu aktaran, için Evet. <gülüyor> i̇şte böyle bir instrument. Çok güzel. İstanbul'a çok sık geldiğini biliyorum abi. Türkiye'de de çok konserler verdin, albümler yaptın. Birçok sanatçıyı albümlerinde de eşlik ettin. Biraz da onlardan söz eder misin? Yani İstanbul senin için ne anlama geliyor? Bu insanlar... Kimler, neler yaptın, kimlerle? İstanbul, evet İstanbul açık bir akademi ya. Değil mi? İstanbul aslında, İstanbul'da yaşayan insanlar içinde hissetmiyorlar bunu. Biz Nicar'dan, de ben duduk bir sanatçı Hı -hı. olarak baya hissettim İstanbul Hı -hı. ne demek. Hı -hı. İstanbul açık bir akademi ya. Ben burada, Hı -hı. benim sanatım daha geniştirip. Geniş ...geniştirdim yani Çok daha... Güzel. ...beni şu da düşünmekler şu anda başka. Hı hı. Mesela onun için diyorum dudukçular farklı oluyorlar. Evet. 1994'te gelmiştin değil mi hatırlıyorum? Mesela şimdi benim çalmak duduk dünyada... ...kusura bakma bu laf evet. için kendine evet. pek fazla o kadar sevme gibi geliyor ama... Beni çalmak duduk dünyada öyle halk kalmadı ki anlamaz evet. dinlemez Ermeni parça olsun Türkü olsun Türk halk müzik olsun <gülüyor> duduk bütün parçalar duduk gibi çak, çalmak zorundayız ki ya o özel bir sanat Melodiya bozulmamak gerekmiyor. Melodiya yanlış çalmak gerekmiyor. Ama duduğun karakterinden çalmak zorundayız ki hmm. o istrum, o müzik böyle hekel olsun. Yani evet. dik o, hmm. o melodi dik olsun. Hmm. Mesela duduk sanatı şarkıcıyın devamı Mesela bizim Ermenistan'da e, bütün Türküler e, şarkıcılardan sonra Duduktan ne zaman başladık çalmayı artık o Hı -hı. parçalar artık şarkıcılar çok nadir söylüyorlar çünkü o artık bu kaliteye gelmiş onun evet. böyle dinlemek Hı -hı. burada da ben baya bu şekilde geldim çok güzel. mesela. Tutam birer elinden, ne tutam, tutam evet. e, uzun ince bir, bir yoldayım aşkım vesilden. Ya yani çok türküler, çok türküler, çok yakşıyor durdukta ki çünkü e, aynı aynı biyografiya insanız ve evet. aynı aynı çok benzeyen insanız evet. ve çok benzeyen şeyler var bizim arasında. Doğru, evet, evet. Onun için e, biz yapancı bu müzikler. Aynı toprakların insanlığız. Evet ve evet. Türkiye'de iş, çok seviyorlar Dudu'nu. Çok seviyorlar. Sen daha önce de açık radyoya konuk olmuştun değil mi? 1994 95 Muammer Ketencoğlu ben o söyleşiyi evet, çok iyi Evet. İlk Türkiye'ye gelmekten ben bu aziz sevgili Ciddi senden tanıştım. Evet. Çok da iyi bir müzisyen. Çok da e, Bu konserde de birlikte sahne alacaksınız Muammer'le. Muammer bir evet. Başka arkadaşlar. Bu alacak. hafta benden beraber zevk alırız. Türkiye'de Devreden. kaç albüm yaptın Suren? Türkiye'de yedi tane Türkiye. albüm doğru Kimlerle hatırlıyorum. Kimlerle çalıştın? Şenol? Yansımalardan çok saygılı Şenol Filiz Birolyo evet. ile. Mutlak müzisyenler Hı. aslında ve mutlak insanlar. Nida Ateşle sanıyorum, değil mi? Nida Sahne. Ateş'ten sanılar olduk. Ha, oluruz. birkaç konserler verdik. Hı. O da çok saygılı bir sanatçı. Erkan Hı. Oğur'dan. Erkan Oğurlarla. Erkan şimdiden. Oğur çok kaliteli müzisyen. İstersen şimdi bir. Ezgi daha dinleyelim mi? Birol Yayla ve Şenol Filiz'in Yani Yansımalar grubuyla yaptığın işte Vuslat albümünden bir Turna Ezgisi daha dinleyelim istersen Bu Keskinli Hacı Taşanlar'ından Bir türküyü çalgılarınızla Yorumlamıştınız Aldı Turna sonra yine konuşmaya devam edelim Olur evet. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün konuğum 26 Kasım Pazar günü Bakırköy'de bir konser verecek olan duduk sanatçısı sevgili arkadaşım Süren Asaduryan. Süren dünyada çok sayıda halk var. Dilleri farklı, gelenekleri, görenekleri farklı ama sanıyorum insanlığın ortak bir dili de var ve o dilde müzik Sanat ve özellikle müzik ön yargıları yıkmada çok önemli bir işlev görüyor. İşte şarkılar dinliyoruz ve çoğu zaman o şarkıların ne dediğini anlamasak da... E, ...ortak duygular harekete geçiyor her birimizde. E, müzik veya hani senin deyiminle Tanrı'nın dili bugün yaşadığımız sorunların çözümünde... ...insanların birbirini anlamalarında da en güçlü araç sanıyorum değil mi? Yani dillerimiz farklı olsa da yani... Evet, evet. Müzik aynı duyguları bizde de uyandırabiliyor. Müzik böyle bir şey. <gülüyor> Eyvallah. İstersen bir şarkı daha dinleyelim. Yine Yansımalar grubuyla birlikte yorumladığınız bir e, ezgi Kayıkçı. <gülüyor> radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün e, konuğum duduk sanatçısı sevgili arkadaşım e, Süren Asaduryan. E, başka enstrümanlarda çalıyor musun? K Süren. Klarnet çalıyorum. Klarnet. Biraz şövi çalıyorum Aha. ama benim has enstrümanım duduk. Ha. Peki bu M ile duduk iki kardeş çalgı değil mi? Yani Hiçbir fark yok. <gülüyor> fark e, böyle çalandan var. Hı -hı. Mey burada aslında e, u, uydurmuşlar bağlamadan beraber hmm. çalmak hmm. sisteminden ama aynı aileden onlarla evet, ben, <gülüyor> çok benziyor. Peki bu duduk nasıl imal ediliyor? Yani özel bir ağaçtan yapılıyor sanıyorum değil mi? O ses rengini vermesi için o nasıl bir e, aşamadan geçiyor abi? Bir duduğun yani... Şimdi kaysa ağaçdan hiçbir şey olmuyor. Hı -hı. Duduktan başka kaysa ağaç hiçbir yerde kullanmıyorlar. Mesela Ermenistan'da da ya da Oza'lı şey falan filan zor kullanılan bir ağaç. Hı -hı. Kaysa ağaç odun oluyor kesmek zamanında. Hı -hı. Ama kaysa ağacın İçinde işte duduk kullanmak için bayağı araştırmak zamanında çok Hı -hı. iyi anladık bu ağacın Hı -hı. işte özel yerleri ve çok özel hayatı Kayısı ağaçlar. Kayısı ağaç çok özel bir ağaç. Hı -hı. İşte duduk yapmak için de o ağaç seçiyoruz. Hı -hı. Ne zaman bu ağaç dikmiş, ne zaman ölüyor yani Hı -hı. ağacın da bir yaş yaşı var. Yaşı ömrü var evet. Olmak zaman ne kadar toprakta kalıyor, toprakta ne zaman kesmek, onun kurutmak, hangi taraf güneşe çok baktı. Hı. Bu tarafı seçiyor, işte böyle iyi duduk, böyle çıkıyor. Yani ha, ustalık gerektiriyor yani çok, değil mi? Çok, çok. Yani o? zaman çok. Biz bakıyoruz böyle bir aç. Hı hı. Ama öyle değil. Hı hı. Onun... Ee, uğraşmak ve onun gerçek İstrüman zamanı, halını getirmek Bir tane duduk Yani gerçek duduk olmak için 10-15 sene istiyor mi? Yani bir seneden iki seneden o daha duduk değil Senin çaldığın duduğun yaşı ne kadar? Benim çok eski Eski mi? <gülüyor> di eldi eldi var benim dudağımda. enstrümanların çoğunda yaş ilerledikçe ses kalitesi de artıyor aslında. Ve Gitar'da o 50 da yıldan onca da bir 30 20 yıl böyle yaşamak Hı. bir instrument oldu yani. Yalnız çok güzel. Peki öğrencilerin var mı abi? sen hani e... Orancı öyle. özel öğrenci Şimdi evet. bizim piyasada evet. yani dudukçuların hayatında sayarsın o benim orancı öyle değil. Evet. Şimdi usta çırak var. Usta çırak ilişkisi. Yani ustasın evet. senden gençler herkes senin öğrenciler Öyle sayılıyor. Evet. Ama şimdi moda oldu. Konservatorya'da evet. yani bilmem ne ben evet. bunun orancıyım. Öyle bir şey yok. Anladım. ...onun yanında gidiyor orancı oluyor... ...benin yanında geliyor benden oranıyor... ...onun... ...şimdi hangi doğru... ...herkesten evet. uğraşacak... ...genç... ...dorunlar yani doğru. arı gibi alacak... Hı, ...kendi balını verecek... ...kendi balı verecek... ...işte evet, doğru. duduk sanatta böyle bir sistemi var... Doğru. ...sen birçok... Iı, ...Anadolu ıı, halk ezgisini de... ...yeniden düzenledin... ...hatta Erivan'da... Iı, Mezar e, törenlerinde de çalınmış değil mi bir dönem senin evet, düzenlediklerin? Evet. Şimdi bir onlardan bir tanesi dinleyelim istersen bir Anadolu ezgisi yine yansımalar grubuyla yorumladığınız bir Erzurum türküsü Tutam Yar elinden Tutam olur. <Gülüyor> Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün konuğum Duduk Sanatçısı sevgili arkadaşım Süren Asaduryan. Süren gelecekteki projelerinden de biraz söz edebilir misin? Yeni bir albüm var mı? Bir yeni yani albüm düşündüğü... yok ama bir yeni konsert <gülüyor> ha, Evet o ondan istersen biraz da bahsedelim dinleyicilerimize. 26 Kasım pazar günüydü sanıyorum değil mi? İstanbul, evet, Bakırköy, evet. Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde. Arkadaşlarınla birlikte sahne alacaksın. Kimler bu grupta yer alan müzisyenler? Kısaca onlardan söz edelim misin? Beş kişi Ermenistan'dan benim genç, tamam. genç Duduk ustadan. Bir tane doğal... Ritm. ritm ustası var ve Okyan var. Gebur Kaçadıran yani isminden. Ee, aslında Hı -hı. Sarkis Dafyan konservatorya bitiren Erevan'da çok tanıdık bir Hı -hı. Duduk sanatçı. Hı -hı. İşte Loris Nikobosyan o da çok Hı -hı. kalite çok kalite iyi çocuklar onlar yanında Konuklar da olacaklar değil mi? Konuk müzisyenler. Konuk, Muhammed müzisyen Keden de Muammer Kencoglu olacak. Göktoğçelik ve Göktuğu Çelik ıı, ne çalacak? Yani. Keman çalıyor ama çok güzel çalıyor. Tamam. Türkiye'de çok iyi, çok iyi bir kemançist. Çok seviyorum o çocuğa. Çok güzel. Ve Volkan Inciyes, o da iyi bir sanatçı iyi bir müzisyen. Mıne ve gitar. Tamam. Birlikte çalar, beraber muhabbet ederiz sahnede. Çok güzel, çok güzel. E, konserde repertuarda neler var? Süren yani? E, konserde var. Ermeni ve Türk. Anadolu'dan. Anadolu'dan halk müzikler. Hı hı hı. Böyle. E, yavaş yavaş programda sonuna gidiyoruz. Yani son olarak işte müziğe, Anadolu'ya, dostluğa, barışa. Ve hani bir arada yaşamaya dair bir şeyler demek ister misin? <gülüyor> Tabii ki isterim evet, ya. Evet. Barış güzel bir şey. Değil mi? Zaten bu konser bunun için bahsediyor. Evet. Savaş kim seviyor abi? Evet. Savaş'ta kata halva yok ki. <gülüyor> evet maalesef maalesef. Bir ezgiyle programı kapatalım Geçen perşembe günü konserde yer alacak olan sanatçılardan Muammer Ketencoğlu ile Feritköy'deki evinde provadan bir bölüm dinletmek istiyorum Önce bir Sayat Nova şarkısı var Askarumuz Ahçem Kaşil ve bağlı olarak Süit Aşugen Bu ezgide Süren Duduk çalıyor de akordiyonuyla ona katılıyor dinliyoruz 26 Kasım Pazar günü saat 19'da Bakırköy'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde görüşeceğiz Süren. Geldiğin için, Duduğ'unla ruhumuzu beslediğin, güzelleştirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsın dostum. Ben de teşekkürler diyorum Açık Radyo'da Eyvallah. böyle saygı olmak için. Eyvallah. Sevgili dostlar haftaya cumartesi 16'da Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Ömer Şahin. Hepinize müzikle dolu, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.